Hepinize iyi akşamlar sevgili açık radyo dinleyicileri. Açık derginin spor köşesi Efektif As, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programda geçen hafta e, işlediğimiz konunun biraz devamına e, biraz devamını getireceğiz. Geçen hafta elektronik bilet konusunu ele almıştık. Taraftar hakları derneği başkanı Devrim Cem telefon konumuzdu. E, onun e, taraftarların ...görüşünü aktardı bir program yapmıştık. O programı da tekrar... E, ...EffektifBuzz.com'dan dinleyebilirsiniz. Biz bu hafta... E, ...biraz daha bu konuyu... ...bu e, kararı... ...ki biz konuştuğumuz... ...geçen hafta programı yaptığımız süre içinde... ...yapılan toplantının ardından... ...Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı... ...Bilhan Cavcav... ...bir açıklama yaptı ve... E, ...Elektronik Bilet uygulamasının... E, ...uygulamaya geçeceğini... Söyle, ...söyledi. 14 Nisan'a kadar... Bunu e, uygulamayan tüm kulüplere de 50 bin ile 100 bin lira arasında, Türk lirasının arasında e, para cezası verileceği söylendi. Bu e, ülke futboluna, taraftara nasıl yansıyacak ve bu aslında hem de bizim de sık sık dile getirdiğimiz daha önceki programlarda da 6222 sporda şiddet ve düzensizliği önleme yasasında yer alan ee, taraftar mevzularını biraz da ee, şey yapmak istiyoruz detayına inmek istiyoruz evet şimdi e, 14 Nisan tarihine kadar Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm kulüplerin E-Blet uygulamasına geçmiş olması bekleniyor e, bu bağlamda da Liglerin ikinci yarısının ilk haftasından itibaren belirlenen 8 stadyumda E-Blet uygulamasının e, resmen başlamış olması gerekiyor İlk hafta bu hafta. Yani bu hafta aslında e, e geçilmiş olması gerekiyor. Ama bu haftaki maçlarda, bu haftaki o 8 pilot sattaki maçlarda bu uygulanacak mı? E, uygulandı mı? Hayır. E, bu bağlamda baktığımızda e, söz konusu yasada belirlenen e uygulamasının pilot sattarı olmasa da 14 Nisan'a kadar ne derece gerçekleşebileceği şu anda bir soru işareti. Evet, bu zaten işareti, işareti koyalım karar alındıktan sonraki. İlk haftada bunun uygulanmadığını Trabzonspor Beşiktaş maçında Hı -hı. görmüş olacak herkes. Aynen öyle. O da e, net olarak görünüyor. Mesela Bursaspor Eskişehir maçına elektronik biletle girilebilecek mi? Bursa e, stadyu Evet, o aday şey, stadyumlardan biridir. Bir tanesi. Fenerbahçe maçı var. Aynen bu hafta evet. iç sahada. Acaba bu akşam... elektronik bileti olanlar ya da olmayanlar içeri alınacak mı? Bu da tabii ki elektronik bilet uygulamasının altyapısının ne derce hazırlandığı soru işareti. Şimdi elektronik bilet olayı aslında dediğin gibi 6222 sayılı spor şiddet ve düzensizliği önleme kanununun bir kapsamıydı. O yasanın içerisindeki bir maddeydi. Beşinci maddenin dördüncü fıkrasında şu ifade yer veriliyor söz konusu yasada. Bilet satışının kişisel verileri içerecek kartlarla yapılması gerektiğine dair bir madde var. Nedir o kişisel bilgiler? İşte TC kimlik numarası, ad, soyad gibi gerekli bilgiler. Tabii bir kart olacak tabii onu da söyleyelim. O kartın üzerinde işte bu kimlik numarası, ad, soyad, fotoğraf ve işte bu bileti almak için gerekli olan ev adresi vesaire kulübe bayağı başvuru yapmak gerekecek. Aynen öyle. Aslında buradaki sıkıntılı onu biraz da şu. Bu söz konusu veri tabanı Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi fiziksel arşivinde kayıtlı olması gerekiyor. Yani ancak federasyonun böyle bir e, fiziki yeterliliği var mı? Bu bir soru işareti. Bu fiziki yeterli olsa bile e, söz konusu durumun e, yasal açıdan bazı sıkıntıları olduğunu söylemek gerekiyor. Bir kere veri tabanının İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın erişimine açık olması söz konusu olacak. E, bunun dışında e, ticari bir meta haline getirilecek aslında bu e, söz konusu bilgiler ve e, diyor ki şu e, Madde diyor ki 21. maddenin 3C fıkrası diyor ki e, Maddi bilgilerin e, federasyonla ilişkili olan sponsorluk ve anlaşmalı kurumlara Reklam ve diğer hizmetler için e, kullandırılabilmesi söz konusu olacak Bu da tabii kişisel bilgilerin e, pazarlanmasını ortaya koyuyor Aslında baktığımızda bunun e, belli kanunlarla uyuşmazlığı söz konusu Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle e, anayasanın 23 üç e, Hükümleri e, Kişisel verilerin özel hayatın Gizliliği kapsamında koruma altında Olması gerektiğini söylüyor Hangi anayasa bu Dominik Cumhuriyeti anayasası falan mı yoksa Yoksa <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası Olarak bilinen anayasada bu Öyle söylemiyor mi? Öyle mi? kanunda bunun uyuşmazlığı var Ben masada mesela bir tane e, Böcek gördüm Bizim kaydeden hmm. Mesela ne yapacağız Her yerde var bunlar yani içinde bulunduğumuz ülkeye baktığımızda kişisel ya, evet. verilerin gizliliği diye bir e, Dedim. sadece cümlede kalan bir yasadan bahsediyoruz. Doğru orası öyle işte ama kanunla baktığımızda hakikaten bir uyuşmazlık söz konusu alenen bir uyuşmazlık olduğunu söyleyebiliriz. E, Tabi hukukçu değiliz yani bunu hukukçular daha yorumlar ama görünen bu bizim çerçevemizden. Görünen bu. E, bunun dışında hani bu tür vakalar uygulamalar. Bazı Avrupa ülkelerinde daha önce uygulanmaya çalışıldı diyelim. Örneğin Danimarka'da 2011 yılında parmak iziyle bilet satışı uygulamasını getirmeye çalışmışlardı. Ancak uygulama e, ciddi bir protestoya karşılanmıştı ve e, bazı maçlar taraftarlar tarafından boykot edilmişti. Tabii daha sonra da işte parmak iziyle bilet satışı uygulamasından vazgeçilmişti Danimarka'da. Yine İsveç'te e, bir veri teftiş kurulu var. Keza İsviçre'de Federal Veri Koruma Komisyonu'nun da e, şiddete yatkın olan taraftarların kişisel bilgilerine ulaşabilecek bir database'i vardı. Türkiye'deki uygulamında bunlara benzer uygulamalar olması bekleniyor. Yani dedim, demin söylediğimiz gibi işte TC kimlik numarası, e, telefon, isim gibi bilgilerin bu derece kolay erişilebilir olması hem e, bakanlıkların ve emniyetin bu bilgilere... Kolay erişebilme imkanını sağladığı gibi e, bu bilgileri ticari meta haline getirerek sponsorluk ve reklam kuruluşlarının erişimine açık olması söz konusu olacak. Evet elektronik biletin e, kişinin özel bilgilerini bu kadar e, herkesin görebileceği bir şekilde evet. e, pazarlanabilecek bir şekilde paylaşılabilme e, temeline atacak olması zaten bambaşka ve hani anayasaya da aykırı. Dediğin gibi uygulanmayan Anayasaya aykırı hı hı. tabii ki ee, Zaten bu yasa da uygulanmıyor Aslında belki de birazcık boşta konuşuyoruz Zaman zaman bu konularda Yani hani işte Zaten evet. uygulamalarını istemiyoruz Ama madem bir karar alıyorsunuz uygulayın Bakalım uyguladıktan sonra Birebir maruz kaldığında Nasıl bir tepki verilecek Ki çok büyük bir tepki daha büyük tepkiler verilecek Özellikle kapılarda bundan da Emin olabiliyorum zaman zaman ee, Bazı Tecrübelerimiz var tabii ki bizim de bu seneye kadar gittiğimiz maçlarda. Onun dışında e, elektronik bileti mesela ben bu hafta hastayım ya da şehir Hı -hı. dışında bir e, ziyarete gitmem gerekiyor deyip al arkadaşım sen izle bu haftada benim yerime maçı diyemiyorsun. Dediğin anda e, o biletle kapıya gittiğinde bakıyorlar fotoğrafa evet. okutuyorlar olmuyor. Eskiden de aslında bir barkod sistemi vardı ve kulüpler zaten e, kime kombine bilet, sezonluk bilet sattığını takip edebiliyordu, bilebiliyordu. Hatta bunun üzerine çok güzel bir e, telefon şakası da yapmıştır. Büyük radyocu abilerimizden Cem Cemilay, bir Fenerbahçeli taraftar e, hakkında emlakçı metin diye ararsanız görürsünüz. Neyse, e, yani bu da mümkün olmayacak. Aslında mümkün olması gereken bir şeyler, Muhakkak işlerden tabii. bir tanesi. Yani e, Mesela UEFA'nın... Organizasyonlarında final maçlarına giderken işte 18 yaşından büyük olman gerekiyor kendi kredi kartını alman için refakatçi olmaması için yanında. Ee, kendi adını vermen gerekiyor biletin üzerindeki isimle birlikte gitmen gerekiyor bu tür güvenlik önlemleri alınıyor ama bu e, ülke şartlarını da düşündüğümüzde şimdi 14 Şubat'a kadar sadece süperlik kulüplerini içermiyor bu elektronik bileti uygulama kararı PTT birincili gide. ...ilgilendiriyor. Yani en basitinden hadi PDD Birincilik'teki takımların hepsinin neredeyse maddi zorluklar çektiğini, yaşadığını biliyoruz. Ya da büyük bir e, patron e, şirketi onlara maddi destek vermediği sürece transfer yapamadığını ya da futbolcuların paralarını alamadığını çoğu zaman okuyoruz. Ama hadi oraya geçtim daha Gaziantep Spor futbolcularının paralarını ödeyemiyor. Evet. Ve teknik direktörü de bu yüzden ayrılıyor. Şimdi yeni bir sistem kurup... ...stadyumu yenilemek zorunda kalacaklar. Yani Hı -hı. Stadyuma bir yatırım yapmak zorunda kalacaklar. Bunu geliştirmek zorunda kalacaklar. Bunu yapmazlarsa... ...ki zaten bunu yapmak... ...bilmiyorum ne kadar... ...50 bin, 100 bin lira gibi bir para tutacak. Yapmazsan 100 bin lira ceza vereceksin bir de. Hı, evet. Cezayı verdikten sonra yapmaya kalksan... ...iki katına çıkacak. Yani o cezayı kime vereceksin? O ceza parası alındığında ne yapılacak... Bunların da açıklanması lazım. Tabii hani işte bunlar da ileride bekleyen sorunlar olarak gö gözüküyor. Ama bahsettiğin gibi yani söz konusu sorun aslında taraftarın stada girişinde. Mesela bir e paylaşılma mevzusu. Hakikaten önemli bir mevzu aslında. Yani yasada, söyl yasada söylemek istedikleri şey şu tribüne gelen kişiyi biz tanıyalım. Yani tanımadığımız adam bu stada girmesin mantığı var burada. Bunu tabii ki türbündeki taraftarlar arasında belli bir aynı insanların sürekli maça gittiği hatta aynı soylu sınıfın maça gittiğini söyleyebiliriz evet. yani. Oraya doğru evrelen bir düzeni öneriyor aslında bu. Ee, yani mesela senin ev biletim var, benim ev biletim yok. Biz beraber maça gidemiyoruz. Gidemeyeceğiz. Çok kötü bir böyle bir durum, durum var. Olacak. Yani işte veya işte Son maç gününde bilet aldı ya sadece bir bilet aldı abi hadi al sen git ya da işte arkadaşım gelmiyor sen gel gibi bir şeyler olmayacak yani bu aslında e, taraftarlığın heyecanındandır da ayrıca yani ve tribün grupları dediğimiz şey de birazcık etkileyecek bir yapıdır elektronik bilet çünkü... Tabii. Ne kadar ortak bilet almaya çalışsan da yan yana bilet almaya çalışsan da düşmeyebiliyor vesaire. Hı hı. Tamam numaralarında oturmak oturmamak ülkede büyük bir dert. Ama en son mesela Beşiktaş'ın stadında herkes ayakta olması e, istendiği için çarşı kapalı tarafı. Ee, koltukları olmadan maç izleniyordu bir süre. Mesela oradaki birlikteliği bitirmek üzere yapılacak bir hareket veya diğer stadlarda da bu tür e, tribünler varsa ya da olacaksa bunları bitirmeye yönelik bir hareket. Yani stadyumdaki bütün şiddeti e, sanki bu taraftar grupları yaratıyormuş gibi gösteriyorlar ama sah sahaya atılan ya da sahanın e, ya da tribünlerde gezen viski şişelerini viski Hı -hı. bardaklarının VIP salonlarından geldiğini de biliyoruz. Yani kapalı tribünde kimse viski şişesi içeri sokabilecek bir yere mevcut değil, fiziğe mevcut değil. Onu oraya sıkıştıracak ya da viski bardağıyla girebilecek bir fiziki durum yok. Belki de birazcık VIP salonlarındaki kendine hakim olamayan insanlara da önlem almak gerekebilir. Yani özetle toparlayacak olursak hem Bilgileri sınırsız bir erişimi açarak ticari bir meta haline getirmesiyle teorik olarak hatalı hem de Türkiye şartları içerisinde uygulanabilirliğinin zorluğu sebebiyle pratik olarak e, imkansıza yakın bir durum evlet durumu. hani Hem teorik olarak onaylamıyoruz hem pratik olarak da uygulanabilirliğinin zor olduğunu bahsettik. Zaten karar alındıktan sonraki ilk hafta daha bunun uygulamadığını, uygulanamadığını görünce e, yani boş boşuna toplanıp... Çay içip gidiyorlar herhalde diye düşünmekten evet. başka bir şey gelmiyor aklımıza. Evet. Bir müzik molası vereceğiz. Müzik demiz e, çoğunlukla spor ve e, sporla alakalı oluyor. Şimdi Sportfreunde Stiller diye bir grubumuz var. Kendileri e, bundan birkaç yıl önce Bundesliga'nın resmi şarkılarını yapmışlardı. E, şimdi çalacağımız parçaları da e, bilgisayar oyunu, futbol oyunu FIFA'nın parçalarından bir tanesi. independent Gelegentlich bin das ich Oder bin ich schon so wie die im Fernsehen Und ich frage mich Gelegentlich bin das ich Oder bin ich nur so wie sie mich gerne sehen In der Zeit der Supermaden Avonsiere ich zum Star Und denke heimlich an die Jahre Als ich noch ein Junge war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 bin nicht nur so wie Sie mich gerne sehen. frage efektif pas devam ediyor sport Freund'e Stiller'den dinledik. Alman grup Independent isimli parçasını seslendirdi. Bir FIFA soundtrack parçasıydı. Bu programımızda çaldığımız parçaların sporla bir bağlantısı olmasına dikkat ettiğimiz için kendilerine yer verdik. Ayrıca kendileri Alman birinci futbolu gibi Bundesliga'nın da bir dönem ee, o sene için şarkılarını yapmışlardı. Kendilerini oradan hatırlayabilirsiniz. Şimdi programın ilk bölümünde elektronik bilet ve zararlarından bahsetmiştik ve uygulanamayışından bahsetmiştik programın ikinci bölümünde kalan dakikalarımızda da Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak olimpiyat oyunları ve e, bu olimpiyatların yarattığı e, muhalefet. muhalefet bu olimpiyata yapılan muhalefetlerden bahsedeceğiz evet Soçi'de 7 Şubat'tan itibaren kış olimpiyatları başlayacak Tabi e, tabii e, bazı e, protestolar da var bu olimpiyatlarla ilgili ve bunun başında da Kafkas halkları geliyor, Çerkesler. Çünkü olimpiyatların yapılacağı Soçi kenti e, büyük Çerkes soykırımının ve sürgünün merkez üssüydü. E, 21 Mayıs 1864 tarihinde e, o zamanki tüm Çerkes nüfusunun %80'ine denk gelen 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. E, Ruslar tarafından 1 milyondan fazla Çerkesin de sürgün edildiği e, belirtiliyor e, kayıtlarda. E, durum da böyle olunca bu tür e, soykırım merkezi bir yerde olimpiyatın yapılması Çerkez o, çok çekti. ciddi tepkisini çektiğini o söylemek gerekiyor. O tepkilerinin başında da e, oradaki toplu mezarların üzerine stadyumlar inşa ederek Rusya'nın bu ayıbını örtmeye çalıştığını söylüyorlar. Evet. Mesela e, Gubadey yani 1800 yılların başında Gubadey adı verilen bir bölge Sadz ve Cigez abazlarının e, tarihi toprağıdır. O toprakta hakikaten e, ciddi bir soykırım yapıldı. E, ve daha sonra adı değişti Krasnoya Krasnoyapolyana olarak değiştirildi. Krasnoyapolyana'nın anlamı kızıl çayırdır Ve bu kızılın Çerkez kanından geldiği söyleniyor. E, bu bölge e, olimpiyatlardaki kaya kalan olacak. Yani olimpiyatların merkez üssü aslında Krasnoyapolyana bölgesi olacak. Hani e, bunu bile bile bu bölgeye bu yatırım yapmaları Açıkçası çok ciddi tepki çekti ee, Çerkeser tarafından. Ama şunu da söylemek gerekiyor açıkçası. Ee, bu tepki daha çok diasporadaki Abazlar ve Çerkes halklarından geldi. Ki zaten e, 280-300 bin civarı bir insan yaşıyor Abazya bölgesinde. Ki da aslında şöyle Rusya'nın e, yani Birleşmiş Milletler nezdinde Rusya toprağı olarak, Gürcistan toprağı olarak geçse de e, kendi içerisinde bürokrasisi, devlet kurumları tamamen işleyen bir özerk bir devlet aslında. Ee, orada yaşayan 280.000 bin vatandaş var Abaz vatandaşı. Açıkçası onların çok ciddi tepkisini çekmese de Diyaspora'da yaşayan 1 milyonu yakın e, insan e, bu Soçi'deki olimpiyatlara karşı ve belli aralıklarla da protesto yürüyüşleri yapılıyor. Ki İstanbul'da da e, İstiklal Caddesi'nde sanırım belli e, eylemler yapılmıştı bu bağlamda. Evet. E, oradaki halkların çok da buna karşı olmamalarının sebebi aslında Rusya ile doğrudan ilişki içerisinde olmaları. E, Rusya'dan Örneğin Abazya'ya ciddi yardımlar yapılıyor. Özellikle bundan 4-5 yıl önceki Abazya-Gürcistan Savaşı'nda Ruslar Abazların tarafındaydı. Ve o zamandan beri de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hibe yapmıştı Rusya o bölgeye. Hatta bütün Abaz vatandaşlarının Rus pasaportu sahibi olduğu söyleniyor. Ancak tepkilere gelince Diyasporadakilerle birlikte oradaki bir Çerkes topluluğu olan Kabarday-Balkar Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığında. Bu Rusya olimpiyatlarına sessiz kalması sebebiyle e, halktan gelen tepki sonucu istifası söz konusu oldu. Yani karşı olan da var olmayan da var. Olmayanlar da özellikle şeyi de savunuyorlar. Evet. Işte o, o olimpiyatlar sayesinde Çerkez halklarının kültürünü e, tanıtma şansımız da olacak. İşte plan program içinde bu da geçiyor diyorlar. Bu imkan var ancak şunu söylemek gerekiyor ki e, bu olimpiyatlar süresince... Söz konusu ülkelerin yani Kafkas topluluklarının ekonomisinde herhangi bir düzelmenin olması söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Mesela e, Abazlar e, bir iş umudu olması sebebiyle başlarda bu olimpiyatlara hafif sıcak baksalar da bu organizasyonlarda hiçbir Abaz'ın çalıştırılmaması söz konusu. Yani sadece Ruslar çalıştırılacak. E, Soçya'ya giren yani Rus, Rusya'nın Soçya şehrine giren Abaz nüfus kapısının e, kısmen de olsa kapatılması. Söz konusu e şöyle bir e, haber var BBC'de çıkan hı hı. 21 Ocak'ta yayınlanmış e, Rusya güvenlik e, sınırını diyelim e, Gürcistan'ın e, Abaz bölgesine kadar hı hı. genişletme kararı almış ve Gürcistan'da bunu protesto etmiş. Açıkçası 2013'ün son bölümünde Rusya'nın Volgograd şehrindeki patlamalar sonrası bu güvenlik önlemlerinin artması bekleniyordu ve zaten öyle de oldu. Ee, Ama bunun e, yasal olmayan bir genişletme olduğunu savunuyor E Şöyle şu anda so doğru. Yani Soçi'deki durum şu anda şöyle. E, şüpheli gör görünen vatandaşlara pasaport kontrolü yapılıyor mesela. GBT. Aynen öyle. Bu e, şüphelinin ne olduğu tanımı onlara ait tabii. Herhalde böyle saçlı sakallı rakçı falan tipi yani, olanlar. Tabi. 80'lerde hani, olduğu gibi. Yani İslami terör şüphesi var aslında o bölgede. E, buna da dikkat ediyorlar. E, örneğin baktığımız zaman e, şehre giriş kapılarının e, bazı çok ciddi şekilde kontrol altında olduğu söyleniyor e, gibi sebeple yani şehirdeki güvenlik endişelerinin hat safada olduğu ve ee, en riskli yaz ve kış olimpiyatlarının toplamındaki en riskli olimpiyatın Soçi olimpiyatı olacağı söyleniyor. Hatta Danimarka'da istihbarat, Danimarka istihbaratı bütün sporcularına ve e, spor kafilesindeki isimlere e, çok ciddi uyarılarda bulunmuş e, bu bölgeye gitmeden önce e, diyebiliriz. E, toparlayacak olursak e, şöyle bir durum var. E, Rus, Rusya açıkçası, Putin Rusyası, yeni Rusya denilen Putin Rusyası e, bu olimpiyatları alma sebebi hem PR çalışması yapmak yeni Rusya'nın yüzünü tanıtmak Rusya'nın gelişen kalkınan yüzünü bütün dünyaya tanıtmak hem de Rusya'nın güneyindeki turizmi canlandırmak bütün Rus halklarının çoğunluğu yaz aylarında tatil için biliyorsun Türkiye'ye işte Güney Mısır'a filan gidiyor. Soçi'yi de bir tatil cazibe merkezi haline getirmek planları vardı. Bu belki yapılan yoğun inşaatlar sonrası ki çok hani Soçi'nin bazı tarihi mimari e, eserleri var. Bunların e, yok edilip yerine yeni otellerin yapılması söz konusu. Bu belki gerçekleşebilir. Hakikaten Rusya'da bir turizm yaz turizmi şehri gerçekleşebilir. Ancak PR çalışması anlamında e, dünyanın çoğunun maalesef gözünden kaçsa da Soy Kırım'ın toprağında yapılması bu işin e, açıkçası çok ciddi olumsuz bir imaçta sergiliyor Rusya evet, adına. yani anti PR çalışması da diğer yandan devam ediyor Rusya'ya karşı diyerek evet. toparlayalım. Rusya'daki olimpiyatlara dair aslında konuşacağımız çok şey var. E, olimpiyat oyunlarının yarattığı tepkiler arasında çekinceler arasında LGBT haklarının ihlali var. E, i̇hlal edilmesi şüphesi e, var. Gerçekleşebilir böyle bir şey. Olimpiyat oyunları sırasında çevre ...ya yapılan e, olumsuz şeyler var diyelim. E, ekonominin Tabii. sarsılması ihtimali ve politik e, süreçlerin zarar görmesi gibi çekinceleri olan bir kış olimpiyatı olacak. Ama bu başlıklar hakkındaki sohbetimizi de ne yazık ki öbür haftaya bırakmak durumundayız. Önümüzdeki hafta e, Soçi olimpiyatlarına beş gün kala anti-Soçi programımızı <gülüyor> sizlere ileteceğimizi söyleyelim. Programı bitirirken twitter.com Taksim Efektif Pass'tan veya Efektif Pass.com'dan programın kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Ben Volkanır Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efektif pas